farzları ve şer'i hükümleri tamamlayan nafilelerdir. Bu itibarla imanı ve imana bağlı olan hususları bilmek ve şübheden âri olarak inanmak ilm yekindir. Tasavvufun başlangıcı da ilm yekindir. Yani şübheden ari, vehim ve hayalden pak, hak ve gerçeğe mutabık halis imandır.